Van Depremi Günü'nü. Merhaba. Bugün 8 Aralık 2011. Van Erciş depreminin 45. Van Ediret depreminin 29. günü. Şimdi hattımızda gazeteci Müjgan Halis var. Müjgan Hanım merhaba. Merhaba. Ee, siz de deprem bölgesindeydiniz. Bize biraz oraya dair izlenimlerinizi aktarabilir misiniz? Evet. Depremin, ilk depremin hemen sonrasında... Fana ve Erciş'e gittim. Ben e, biraz bölgeyi yakından bildiğim için kendi aramızda bir görev görüşümü yapmıştık. E, ben Erciş'in köylerine gitmeyi seçtim. İlk e, gittiğimizde Erciş'in birçok köyüne ilk giren hani, e, gazetecilerdi. Bırakın gazetecileri. Devlet a, de henüz girmemişti biz ilk gittik hı hı. o köylere. E, Valla yani köyler şey gibiydi... Bir dev hani e, elini e, masallarda tarif edilen gibi bastırır kocaman bir şeyin üstüne, e, üstüne ve ezer tuz buz olur ya bütün evler o haldeydi. Tam böyle bir gerçekten masaldan fırlamış gibiydi e, tek tek görüntüler. E, insanlar sokaklardaydı. E, henüz hiçbir yardım ulaşmamıştı. Biz e, orada olduğumuz süre içinde birkaç gün sonra o köylere yardımların ulaştığını gözlemledik. Ve bunu da yazdık zaten. Evet. İlk depremde özellikle şey Erciş çok korkunçtu. Bunu zaten hani bizim Türkiye Dünya medyası yazdı. Evet. Çok kalınacıklı hani, insan hikayeleri tanık olduk. Kişisel olarak gazetecilik hayatımın önce en çok zorlandığım, izlerken en çok zorlandığım haberlerden biriydi Van Erciş depremi. Ee, i̇nsan hani soru sormaktan bile utanıyor, o kadar büyük bir dramlara tanık olunca. Bir yandan da kamuoyunu bilgilendirmek için hani soru sormak da gerekiyor, malum. Çalışma ee, Ama çok ciddi, hani çok yazıldı, çok söylendi, çok alt ama çok ciddi, halen süren, e, izlediğimiz kadarıyla sosyal medyadan ve vandaki ilişkilerimizden halen süren koordinasyon eksiklikleri Hı. tam. İpiminin başından biri vardı. Şimdi e, izliyoruz ve öğreniyoruz ki işte gıda sorunu yaşanıyor, e, işte dediğim galiba barınma sorunu, işte giyim sorunu, bir sürü bir sürü şey eksiklik hala devam ediyormuş. O ilk zamanlarda da aynen böyleydi. E, muhtemelen e, şimdi demek o ilk zamanlarda giden e, işte yardım kuruluşlarının işte ne bileyim yemekhan kurdukları yemekhaneler. İşte istasyonlar falan falan herhalde onlarda çekilmiş olacak ki e, şimdi daha büyük bir mağduriyet yaşandığını duyuyoruz. Daha çok şimdi insana ihtiyacı var. Ee, peki oradaki gazetecilerin çalışma koşulları hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Evet. E, biz Bayram otelde kalan gazeteci. Hı -hı. Ben, yani bizim ekibimiz Bayram Hotel'de kalan bir ekipti. Biz Bayram Hotel'de 4 ge gece 3 gün kaldık. Hı -hı. Ee, çok enteresandı. Ee, normalde bizim gazetenin e, sabah gazetinde çalışıyorum biliyorsunuz. Türkiye'nin bütün kentlerinde anlaşmalı otelleri vardır. devamdaki ee, anlaşmalı otel, otelimiz bayram otel değildi. Ee, daha önce çünkü Van'a gittiğim için başka otellerde kaldım biliyorum. Ee, burasının daha güvenlikli olduğu düşünerek ve bilinerek biz oraya yönlendirildik gazete tarafından. Ee, ve de galiba Türkiye'de yaşamakla ilgili bir şey bu. Türkiye insanı olmakla ilgili bir şey. Biz e, o otelde kaldığımız süre içinde hiçbir zaman e, risk altında olduğumuzu düşünmedik. Aklımıza bile gelmedi. Yani bizim öncelikli görevimiz çünkü hani hab habere ulaşmak ve haberi iletmekti. Hani hı hı. ama haber olma olasılığımızı hiç aklımıza getirmedik takip ayramatör yıkılana kadar. Siz döndükten sonra. sonra. Evet yıkıldı. Ee, Valla... Yani evet. sadece hani şey genel olarak meslekteki güvenlik eksikliği gazetecilerin çalışma koşulları değil tek tek her birimize aslında bu konuyu çok önemsemediğimizi ben kendi adıma hani özelleştirip yaparak söyleyebilirdim hiç aklımıza gelmedi hı hı. bunu talep etmek o o o, o senin gerçekten hani e, şey Güvenliği meslek mi? örgütlerinden gerekli yerlerden hani şey evet güvendir burada kalınabilir belge olup olmadığı araştırmak hiç aklımıza gelmedi. E, Dediğim gibi bu Türkiye'de yaşamakla ilgili bir şey galiba. Yani Böyle yaşıyoruz da buna alışmışız sani pamuklu yine bağlı hayatlarla hayatların sahibi olmaya. Hı hı. Evet otelde kaldığım süre boyunca sürekli sallandık, beşik gibi sallanan bir otelde. Hatta gecenin birisi yasaklıkta yatağımızdan kalkıp birkaç kahve odada da kalıyorduk. Sallanıyoruz, hani kalkıp yatağımızın içinde oturup sonra İyi, hadi uyuyalım bitti dediğimizi hatırlıyorum işte Cemre Sebahattin'e mezar olan o kafeteryada biz bütün haberlerimizi orada yazdık. Onu anlatıyorum. Ee, en son Sebahattin'e birlikte kahvaltı yaptığımızda öyle ayrıldık zaten an anlatıyorum. Ee, ama bir yandan da hani gerçekten e, bu evet e, bu mesleğe bu mes yani bu, bu sektörün e, hani patronlarının da en önemli patronların meselesi olmalı hmm. e, çalışma koşullarını düzeltmek düzel deprem, afet, savaş gibi durumlarda gazetecileri korumak ve bunu, bunu öne almak. Ancak bir yandan da gazetecilerin de hani bu bilinçli olması gerekiyor. Ben kendi adıma ilk defa bu mesleği yaparken ölümle bu kadar yakın olduğumuzu fark ettim. Bununla yüzleştim ve uzun süre etkisinden kusurlamadım açıkçası bu duygunun. Özellikle iki beslektaşımız öldükten sonra. Yani biz ben orada 5.6'yı yaşadım o otelde kalırken. 5.7 ile yıkıldı o deprem. Evet. O otel çok özür dilerim. Yani evet bir yandan hani şey hani medya medya grupları medya patronları bu konuyu artık düşünmeli ama bir yandan biz de artık hani bunu en azından unutmamalıyız diye düşünüyorum yani valyüz eşlik unutmayalım bunu talep edelim diye düşünüyorum çok geçmiş olsun çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler hoşçakalın teşekkür Orman depremi günü.